1590, numaralı konu, Hazreti Peygamberin yüksek sesle dua eden Zülbeadeyn hakkında, o Allah'ı, çok anan birisidir, buyurmaları, evet, Hazreti Peygamber, kendisine Zülbeadeyn denilen sahabi hakkında, o evvahtir, derlerdi, çünkü bu zat Allah'ı çok zikreder ve yüksek sesle dua ederdi.